Merhaba, Açık Radyo 94.9 Bilgi Çağın Okulu programına hoş geldiniz. Ben Murat Lostar, Avniye su yanımda ve bugün e, beraber olmaktan çok keyif aldığımız bir konuğumuz var. Hoş geldiniz Vedat Gürer. Merhabalar, ben de çok keyif alıyorum sizinle beraber olmaktan. Ee, bu yayın döneminin son programıymış Avniye beni hatırlattı programa girerken. Ee, genellikle son programlar, ilk programlar hep böyle bir şeylerin özeti ve bir şeylerin başlangıcı gibi olur ama... Biz aslında bir anlamda döneme yayılan hani bu da yayın dönemi içinde küçük küçük atıflarda bulunduğumuz ama önemli bir konuyu yeniden gündeme getirelim dedik. Bir başlı başına gündem olmadan dijital deliller konusu. Evet. evet. Avniye sözü sana bırakarak açalım Ka istersen. Kamuoyunun da son derece dikkatini çeken gündemde olan bir konu bu. Evet. Henüz yargısal süreç e, devam etmekte olduğundan fazla detaya girmeden bu konuda çok tabii flash ki. bir dava var malum. Onun ayrıntılarına girmeden dijital deliller konusunu e, biraz açıklamak sizinle çalışayım. evet Hı -hı. dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde elalı. Yani ele şimdi, tabii delil e, herhangi bir e, elde her şey olabiliyor delil olarak dijital hali de bunun. Yani gene her şey olabilir diye düşünmek gerekiyor. Bizim burada hassas olmamız gereken husus herhangi bir delilin elde ediliş biçimi... Ve bunun e, otantik olup olmadığı, kaynağının belli olup olmadığı, kaynağından mahkeme dosyasına kadar e, geldiği aşamanın durumu. Hatta mahkeme dosyasından sonra da yani yargılama sürecinde e, içerisinde de e, o delilin e, yani bu delil bağlantısının e, ne diyelim ona zincirinin e, kopmadığını anlattığımız herhangi bir şey delil olabilir. Bu bir ses kaydı olur, bir görüntü olabilir, bir elektronik doküman olabilir. Yani bunun gibi türevleri olabilir, bilgisayarın kendisi olabilir, bir disket olabilir, bir CD olabilir. Yani elektronik olarak, hatta şunu da söyleyeyim, havada yayılan dalgalar olabilir. Yani, hani Hepsi yeter ki toplama biçimi, otantikliğin ispat edilebilmesi bilimsel yöntemlerle mümkün olabilsin. Yani, bir minik araya gireyim bilimsel dediğiniz için, şimdi aklıma geldi... Bundan epey bir zaman evvel Boğaziçi Üniversitesi yoğunluklu olarak bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyeleri kamuoyuna bir duyuru yayınlamışlardı. Evet. Dijital delillerle ilgili. E orada yani bizim bu program için belki daha sistematik olabilir. E üç grupta toplamışlar evet. tartışma konusunu. Dijital belge kavram evet. olarak. Dijital belgenin aidiyeti. Tamam. Bir de dijital belgelerin yaratılması ve tahrip edilmesi. Tabii, en önemli kısım. Yani bozulmaz. Yani bozulmaz. Evet, değiştirilmesi, değiştirilmesi. bozulması. Yani, yani, e, Murat <gülüyor> Loşter'in de uzmanlık alanı hı. elbette bu ama tabii. biz sizden. Şimdi şöyle kısaca şöyle bakalım. Şimdi tabii çok e, geniş bir şey olduğu için hani her yerini ayrı ayrı anlatmak yerine belirli bir tane örnekten gidelim. Örneğin bir e, Word dokümanı ele alalım. Yani şimdi bu Word dokümanını e, birisi yazdı. Şimdi biz onun yazını görmedik. Yani doküman bir şekilde elektronik o hale geldi ve bu hale geldiğinde biz bunu bulduk diyelim ki. Şimdi bu andan itibaren e, e, makinenin başındaki insan o muydu diye bir karineye başlatıyoruz. Yani işte o evde miydi? ...bu bilgisayarla o mu çalışıyordu, başkası... Bir, ...bu zincirin de aynı şekilde tamamlanması lazım. Ondan sonra bu evrakın... ...kendisinin o makinede mi yapıldı... ...yoksa o makineden sonra... ...başka bir yere mi gitti, orada mı değiştirildi... ...ya da birkaç makinenin katkısıyla mı gitti... ...bu kısmı başlıyor. Bir de zaman mı, ne zaman mı? Ondan sonra ne zaman gitti? Şimdi hmm. elektronik imza gibi bir şeyle... ...vakit, zaman damgası vurulu... ...hatta GPS koordinatı vurulu... ...belgeler olabilirdi... ...ama böyle olmayan belgelerde ne yapacağız... ...o zaman da işte... O bilgisayar hattı, onun e, tranka bağlandığı, e, sinyalini göndermiş olduğu e, santrallerin hatta bilgileri bile bu zincirin içerisinde yer almak zorunda. En sonunda geliyoruz bir de bunun içeriğine geliyoruz. Yani bu nasıl bir evrak idi? Bu evraka göre bunu kullanabilecek miyiz, kullanamayacak mıyız diye. Şimdi normalde e, delillerin yani elektronik olsun olmasın. Delillerin en önemli e, özelliği şudur. Bu bir delil mi değil mi sorusu. Yani mahkemece bunun bir kere e, delil olarak kabul edilmesi gerekiyor. Şimdi bizim e, popüler e, bugünlerdeki 10 e, ağır ceza davamızda yani e, şöyle bir problem mesela oldu. 11 numaralı CD diye bir CD. 11'ini boş verin. 11, <gülüyor> 19 tane CD var. E, 19 CD'yi kim getiriyor? E, bir gazeteci getiriyor. Kaç yıl sonra getiriyor mesela 2003 yılından 7 yıl sonra getiriyor. <gülüyor> yani şimdi böyle bir zincirin etkilenmediğini varsaydığınız zaman yani bu yok zincir tamamdır burada delil, düzgün devam ediyor dediğinizde yani savunma avukatlarının oradaki saçını başını iyi sebebini anlayabiliyorsunuz. Çünkü öncelikle bir süre problemini nasıl geçeceksiniz? Yani hukukçu bunu yargılarken hakimin bunu çok iyi açıklaması gerekiyor. Tabii gerekçeli kararlarda bunları göreceğimizi varsayıyoruz. İkinci olarak tabii e, hash velü de, mesela denen bir şey var değil mi? Bir evrakın e, şifrelendiği zaman bir başka nasıl diyeyim bir gölge bir e, kurutulmuş bir hali ortaya çıkıyor diyelim ki. Yani. <gülüyor> <gülüyor> onu Murat çok güzel açıklamıştı bir programda. Ee, onu Murat, e, yani daha, e... Nasıl açıklamıştım acaba? Parmak izi diyorum ben genellikle. Evet. Dökümanların Hı -hı. E, sıkıştırıp sıkıştırıp sıkıştırıp Hı -hı. hani geri açılamaz ama minnacık bir kopyası elle yazacak kadar kısa bir evet. e, özetini çıkarmak demek ama aslında. Ama çok zaman alıyor değil mi o minicik halde getirmek? Ee, e, Bilgisayar yani gibi. bilginin büyüklüğüne göre değişiyor. Tabii, Kastettiğimiz değişiyor. bilgi hmm. bir e, dökümansa demin Vedat hmm. Bey'in söylediği örnekte olduğu gibi çok büyük bir zaman almıyor. Ama hmm. büyük bir diskten bahsediyorsak Tabii. ya da mesela bir e, el koymaya gittiniz. Işte, şirkette 20 tane sunucu var, 500 tane Aa. bilgisayar var. Hmm. E, işte herhalde bir iki ay falan oradan çıkamazsınız. Tabii. Yani. Şimdi... Biz çok pardon bunu şeyde paylaşmıştık dinleyicilerimizle gezi olayları sırasında. Tabii, evet. Önünüze gelen dokümanı paylaşmayın yani anlamında. Tabii. Şimdi bu tabii bu da bir bakılması gereken bir şey. Yani zaman damgaları hangi makineden çıktı bu, ...bütün hepsi bu delilin bilimselliğini... Yani ...metodolojisini ortaya koyuyor. Şimdi tabii o çok teknik kelimeler oluşuyor... ...onlara girmeden hani hızla geçmek Kabaca istiyorum Kabaca sağlamlığını Temizlik? ve güvenilirliğini burada, diyebilir miyiz? E, evet, burada peki... E, ...savunma avukatları ne yapıyor? Şimdi ilk olarak zaten... E, ...dijital bir ortam olmuş olduğu için... Bu dijital ortamı hemen e, etkisiz hale getirmek amacıyla savunma avukatları bu delillerin hepsinin geçersiz olmasını istiyorlar. Şimdi bu da bütün dünyadaki pratik yani. Şimdi böyle bir pratikte olduğu için ve burada da e, yargıçların çok algılayamadıkları yüksek teknolojili raporlar olduğu için bir anda önem eksperlere e, yani hangi bilgi, bilim adamları, hangi kurumlar buna bakacak e, şeklinde. Şimdi Türkiye'de malum bizim bir adli tıp e, dediğimiz bir resmi kurumumuz var. Bir de adli tıpın dışındaki inceleme yapmanızı. Etkili, ...bir laboratuvarlar da mevcut. Adli şimdi, bilişim de var. Tabii ama, iş, ama adli tıbbın içinde adli yani devlet olarak. memuru yani netice devlet memuru olmasa bile maaşını almış olduğu yer önemli burada. Şimdi bağımsızlığını tartışmak gerekiyor o zaman. Şimdi bu bağımsızlık da eğer yoksa yani ben şimdi eğer bir delilleri e, etkileyen bir e, davadaysam... E, o zaman benim bir gücüm var. Siyasi bir gücüm var ki veya politik veya idari oradaki bir insana ulaşabiliyorum. Onu değiştir delil diyorum. Şimdi böyle bir şey yapabilen adamı yakalayacak olan insan da eğer benim etkim altındaki ...bir e, yani idareye bağımlı... ...bir e, resmi kurumsa... ...o zaman daha da şüphemiz artıyor bizim. Ama Vedat Bey şimdi da. öyle diyorsunuz da... ...hakimler maaşınlardan nereden alıyor? E, ama oradaki yargı bağımsızlığında tabii çok enteresan... ...İngiltere'de olsaydı bunun cevabı kolaydı ama... ...Türkiye'de biraz... İşte Türkiye'yi <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> ama yani sonuçta orada yargı bağımsızlığını... ...bir yerde bir koymamız gerekiyor. İşte sonuçta e, yar... işte onun için diyoruz ya... ...bu yargı hakimlerin atanmasına... ...hükümet hiçbir zaman insan sokmamalı... ...oradaki çoğunluk her zaman yargı çoğunluğu olmalı diye... Yani, e, Yargı bağımsızlığını bir köşeye bırakırsak burada delilin e, kirlenmediğini e, çok basit e, söylüyorduk eskiden. Diyorduk ki işte bu kadar basit şu ama ondan sonra baktık ki ya çok iyi yapılıyor bunun sahtekarlıkları da. Yani yüksek teknoloji sahtekarlığı çok mükemmel yapmanızı sağlıyor. Yani bir, bir, bir alırsınız bir tane çeki, sahte imza atmaya çalışırsınız bu bulunur. Yani adli tıpının işleyen imkanları ama elektronik bir evrakı değiştirdiğiniz zaman bulunmasını da zorlaştıran şekilde yapılabiliyor. Herhalde onu da çok çok dikkatli yapmak gerekiyor mafarımızda ki. Ama ben bir şeye inanırım. Bu tür suçu işleyenler yani bu tür delilleri bozanların hepsinin bir panik anı vardır ya. Yani bu işler çok uzun zamanda yapılmadığı için hata yaparlar. Mesela Hı. ne yaparlar? 2003 yılındaki evrakı düzenlerken 2007 yılında ortaya çıkmış olan Cambria adındaki ha, fontu kullanırlar mesela. Şimdi onu yani, da daha sonradan expost yani sonradan bunlar geçmişe doğru düzenlenmek istenildiği zaman bazı başka detaylar unutulabilir. Olmayan bir de geminin ismi gibi o sırada daha şantiyesi bile yok inşaata başlanmamış çok daha sonra isim alacak bir şey gibi değildi. Şimdi bunu bulan hakim ne yapacak? Şimdi burada işte bizim usul hukukumuzun benim çok eleştirdiğim bir kısmı var. Yani bir, neden eleştiriyorum? Bizde delilin e, ulaşılabilmesini değerlendirme kısmı da aynı hakimde. Cezayı in, in, yani suçu ve olayı inceleyecek olan insan da aynı insan. Şimdi bunu ikiye bölebilirsiniz burada. Yani eğer çok daha üstün kaliteli bir hukuk yapacaksanız... ...dersiniz ki yok birisi sadece delillere bakacak. Bunlar zinciri uygun delillerdir. Düzgün elde edilmişlerdir. Bunlara bakılabilir diyecek. İçine girmeyecek bu delilin içinde ne olduğunu... Ya bakacağı sadece bu düzgün elde edilmiş mi kısmı. Ondan sonra bu hakimden alacaksınız. Bu yargılamaya karışmayacak. içeriine bakmayacak mı? Yargılama yapacak olan hakiminin de sadece ve sadece bu delil olacak. Şimdi bunu yaptığınız zaman yargıcın yani kararı verecek olan yargıcın bağımsızlığını yükseltiyorsunuz. Hmm. Ama bunu yapmazsanız mesela şöyle oluyor. Şimdi diyelim ki kural dışı bir arama yapıldı ve adamın evinde bulduğumuz kanlı satır bir cinayeti aydınlatacak. Şimdi eğer birinci yargıç ya bu kural dışı bir arama böyle bir kanlı satır yok kardeşim dediği zaman ben bunu satırsız olarak ispat etmek zorunda savcılık. Yani hı hı. o adam katilse artık başka deliller bulacak. Tabii neden? Çünkü kural ne, Çık, neydi? Aynen. Ee, delil kuşkuluysa sanık yararlanır. Sa, sanık yararlanır. Hakim yararlanmaz. Ama, ama şimdi biz aynı hakim ikisine baktığı zaman da ulan bu mutlaka öldürmüştür diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir kere bu. Bu vicdan konusu ama bu andan itibaren bakın hukuktan çıkmaya başlıyor zaten. O andan itibaren kanaatler, etki altında kalmalar, canım arkadaş rica ettiydi. Ya bir kere delmekle ne olur? Bunlar başlıyor. Bunlar hangi ülkede oluyor? E, tabii aşağı ülkelerde oluyor. Patagonya'da yani. değil mi? <gülüyor> yani adını evet. biliyoruz hepimiz. Ama e, diyeceğim şimdi bu delili böyle bölemediğimiz zaman yani yargıcın bir tanesinin kapıcı olması lazım. Dosyanın içerisine bunlar girer bunlar girmez. Kapıdaki şey görevlisi. Yani, e, Şimdi kapıcı. buna inandığım için değil ama hani birinin de bu konuşmada şeytanın avukatlığını üstlenmesi gerekiyor. <gülüyor> Valla yeterimizde yok. Durumda Hayır. Vedat Şeytana benim. karşı o zaman şeytanın şeytanlığını yapmak gerekiyor. Şimdi zaten hani bir takım ülkeler var ki e, herhangi bir mahkeme aylar yıllar sürüyor. Zaten hukuk ihtiyaç olan e, dosya sayısına vesaireye göre çok çelimsiz kalıyor. Çok Doğru. yavaş ilerliyor. E, bir de diyorsunuz ki siz. Bir davaya birden fazla hakim dahil olsun günün sonunda. Şimdi hukukun ucuz ve hızlı olması diye bir problemi yoktur. Yani hukuk mutlak adaleti arar. Şimdi bunu ararken elinde inanılmaz imkanların olması gerekir. Şimdi buradaki maliyet emin olun şöyle bir maliyet konuşuyoruz. Adalet Bakanlığı bütçesi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri Diyanet İşleri'nin bütçesinin altındadır. Yani şimdi demek ki e, burası ki yani e, Üncü Verce'ye göre yasama, yürütme ve yargı hani üç ay, bacaktan birisi. İki hmm. buna da inanmam hani onu da laf arasında söyleyeyim yani yasama ve yürütme Türkiye'de. Birleşmiştir. Bu 226'yı konuş dediğinden beri yani baba. <gülüyor> <gülüyor> e, o zamandan beri bu e, yasama ve yürütme zaten e, birleşmiştir. Dolayısıyla bacak iki tane yemiştir. Bir de bunun üzerine son moda deniz feneriyle elde edilmiş basını da koyduğunuz zaman ortada <gülüyor> üçüncü bir dördüncü güç denen medyada bir tarafa yapar zaten gemi batıyor gibi olur. Yani tek bacak bir tane yar, yasama. Yargı. Yargıyı böyle işi nasıl kurtaracağım? Yargıyı... Allah aşkına <gülüyor> bir ara verelim. Ben, evet ben... burada bir müzik arası verelim. Dinlemeye devam edemiyorum günlerden. Ee, şey e, ben bu arada şarkımızı seçtim. Ağlanacak konular üstelik yani. Ee, Dias Race dinleyeceğiz. Saltans of Swing. Wow. Allah razı olsun Murat. <gülüyor> ...4.9 Açık Radyo... ...Daios Reis Saltings of Swing dinledik... ...kahkahalarımızı tutabilmek adına... ...sevgili konuğumuz Vedat Kürer ile beraber... Ya, Bugün dijital delilleri konuşuyorduk ama bambaşka yerlere gittik. Bu sultanlar hakkında ne söylüyorsunuz? Ayşe, sen öyle bir şarkı koydun ki Murat yani Saltın of Swing'i Türkçe çevirsek Kırıltma nasıl, kıvırtma sultanları çıkacak. Yani şimdi ne zaman zaten bu delilleri hazırlayanlar hani uygun bir swing yaptırdıkları için mevcut delilleri. yani burada tabii ki biz gene başa dönelim. Yani bizim amacımız delil bütünlüğünün elektronik ortamda bozulmamasını sağlamak. Şimdi bunun toplanması için çok güzel Minikler var. Nasıl toplanıp nasıl gideceği dair hepsini yazmışlar. Ee, çok da iyi çalışan bir bölümü de var. Yani şimdi onu da hakkını vermek lazım. Eğri oturup doğru konuşsan Tabii Çünkü o kadar çok küçük ufak tefek suçlardı bu hakaret vesaire. Yakalanan dosyalara baktım. Yani hepsinin raporları çok ikna edici. Yani orada bakıyorsunuz çok dikkatlen yapılmış zincirler. Tabi bu dosyayı görmedim onun için bilemiyorum aynı dikkat burada da var mı diye. Ama benim, Çeşitli dosyaları. Yani biliyorsunuz hani hı hı. hepsinde bu kadar ayyuk açıktıysa bir şey. Şimdi burada tabi bir de ikinci bir kamu vicdanı var. Şey diyorum hani e, hakimin e, bağımsızlaşabilmesi için bu, bütün bunlardan uzak. Ya yani bu delil benim önüme geldi ben bunu şu hakim dedi diye bakarım. Ama ben hem ona, bak hem ona bakıyorsam orada işte birazcık bir şey başlıyor. E, ...kanaatiniz değişmeye başlıyor. Şimdi Bu kanaat tabi çok önemli. Ceza hukukunun yani içerisindeki en önemli şey... Yani ...birçok e, yargıça sorsanız bugün... ...niçin sulh e, hukuku sevmiyorsun... Yani ...sulh hukukunu, hani, e, asli hukuku sevmiyorsun diye... Yani ...önüme yazılı bir evrak koyuyorlar... ...hiçbir takdir hakkım yok işte... ...ona göre karar veriyorum. Yani böyle görecek. Yani Olayın içerisine giremiyor fazla hakim. Oysa cezada tabii ki çok fazla faktör var. Dinliyorsunuz... O yüz yüze temas var, evrakların kendileri var. Yani bütün her şeyi anlatabilir evraklar ama sadece sanığın dediğine inanarak da bambaşka bir şey de yapabilirsiniz. Karar da verebilir. Yani o vicdanınızı orada kullanıyorsunuz. O yüzden de benim gözümde yani ceza yargıçları hele hele ağır ceza yargıçları son derece felsefe seviyesi yüksek. ...akıllı insanlar ve tecrübeli insanlar... ...zaten öyle seçiliyorlar. Yani, Biz öğrenciyken hı. hukukta efsanevi... ...ceza yargıçları var. Ve yazdıkları kararları bugün bile okurken... ...diyorsunuz ki ya bu adam bunu yazmak için... ...herhalde bir 4-5 gün... ...sadece felsefe çalıştı, evet, kitap evet, okudu diyorsun. Evet. Şimdi tabii aynı kalitede yargıçların... ...devam ettiğine ben inancımı hep koruyorum. Mesele tabii burada kanunun... ...biraz da kendisi. Yani kanunun... ...yazılışı, işte... ...bu tür delillerin... servis edildiği siyasi ortam... Bunların hepsini koyduğunuzda bazı böyle davaları artık çok hukuk dahilinde incelememek lazım. Yani bunlar biter, yıllar geçer, ya işte o zaman böyle yapılmıştı diye bir siyasi olarak bunlar damgalanır, biterler. Yani e, yoksa Türkiye'de hani her şey hukuka uygundu diye bir şey yok. Amerika'da da böyle değil. Yani onların da e, yüksek e, yargısının çok büyük yaptığı yanlışlar oldu. Japonları e, kendi ülkelerindeki Japon kökenli Amerikaları kalkıp e, temerküz kamplarına attılar. Ve bunu e, yüksek yargıları onayladı. Yani şimdi utanılan kararlar oldu bunların hepsi. Bizim de öyle utanılan kararlar e, grubumuz var ve oluşmaya devam ediyor maalesef. Yani biz daha ileriye gitmek istiyoruz. Ama benim hani bu e, özellikle elektronik delil konusunda hakimin ekstra e, de, dikkat göstermesi gereken delil zincirinin bütünlüğünü incelemesi, otantikliğini incelemesi ve bu konuda istediği kadar e, değişik e, bir kişiye gitmesi lazım. Yani işte adli tıptı seni bunun önüne koydu artık buna göre karar ver baskısını hissettiği anda hatta hissetmese bile. Ya üzerinde değil mi ki resmi kurum yazıyor ben bir de özel bir sektörden bir şey isteyeyim diyebilmesi lazım diye düşünüyorum. Ama tabii bunlar hani yargılama yapmadığımız için biz dışarıdan hani bekara kadın boşamak kolay gelir mesela. Ben araya girip olayı hani biraz daha ağır cezadan daha hani teknik, teknik tarafa birazcık taşımak Hı. istiyorum. Bu mesela internet bankacılığı dolandırıcılıklarında ya da benzer konularda ki zaman zaman ben de bilirkişilik yaptım. Hı. Mümkün olduğunca Az ama sürekli yapmaya çalışıyorum çünkü çok fazla zamanımı alıyor. Hakkıyla yapmak gerçekten çok uzun ve hani e, hani madden zaten hani bir beklentim yok ama hani manen de çok yorucu bir iş o. Kesinlikle. E, ama hani sürekli yapmaktan doğrulanıyorum. Bu sayede hani neler olup bitiyoru içinden görmek gibi benim için çok eğitici bir süreci var bunun. Ama bir taraftan da şunu gözlemledim geçmişteki deneyimlerimden, hakimler genellikle e, bu tip konularda. Ee, özellikle işin sonu dönüp dolaşıp neredeyse sadece dijital dijital delile dayandığı noktalarda evet. bilirkişiye e, atıyor dosyayı Kesinlikle. ve genellikle orada bir teknik bir hukukçu bilirkişi kilisiyle çalışıyor, çalışıyor. <gülüyor> ve bilirkişinin önerisi teorik olarak aslında hiçbir zaman bilirkişiler bir öneride bulunmuyor ama oradaki yönlendirmesini karar olarak görüyorsun. Yani hakim kendisi bir kanaat ya da bir karar ya da bir şey ortaya koymuyor. Bir örnek verir misin Murat mesela senin önüne gelen bir dosyada benim, e, e, Senden ve... istenen bilgi tam olarak nedir? Yani bu bir dijital delil yani önüne bir dijital delil geliyor Onun nesini incelemeni istiyorlar? E, benim önüme bir takım dijital, dijital ortamlardan toplanmış Bir kısmı dijital bir kısmı dijital olmayan yani, yani kağıda basılmış inanılmaz kalın bir dosya geldi aklımdaki örnek şu bir banka ve bir müşterisi arasındaki bir dava müşterisi diyor ki benim param çalındı ben dolandırıldım ve burada banka kendi üzerine düşen görevi gerçekleştirmemiştir özen görevini özen görevini basireti tacir görevini gerçekleştirmemiştir. Ve e, benim soyulmam sonucunu, dolandırılmam sonucu ortaya çıkmıştı. Tamam öteki de gerçekleştirdim diyor. Dayanılan delil ne? Dayanılan delil işte e, banka kendi tarafındaki bilgisayar kayıtlarını ortaya koymuş. E, şey tarafı da, e, müşteri tarafı da e, benim bilgisayarımda bunlar vardı. Ben hiçbir şey yapmadım gibi bir şeyle Hı. kendi bilgisayarını koymuş. Zaten mesela benim itiraz ettiğim noktalardan bir tanesi şuydu. Alır almaz dosyayı dedim ki. ...burada benden düzgün bir inceleme yapmamı istiyorsanız... ...benim ilgili işlemin yapıldığı iddia edilen... ...banka tarafına iddia edilen... ...müşterinin bilgisayarını incelemem lazım. Çok güzel. Ki evet. bunun içerisinde... ...Truva Atı şudur budur vesaire gibi bir şey söz konusu mu? Yani burada... E, ...müşteri mi... ...kendi bilgisayarının güvenliğini sağlamayarak... ...bir kusur işledi? Ki onun kusuru da tabii ayrıca şeyde, tartışılması yani, Çünkü, lazım. Tabii tabii. <gülüyor> Yoksa hani... ...o bilgisayarda hiçbir şey yok... ...acaba banka tarafında bu işlem gerçekleştirildi... ...başka bir sıkıntımı var anlamam lazım... ...ama çoğu zaman bu tip şeyler benim önüme gelen değil ...zaten az geliyor... Tabii. Ee, ...dolayısıyla hani... ...dönüp dolaşıp eldekiler üzerinden bir şey yapmak ortaya çıktı... ...yani eldekiler üzerinden bir, bir yorum yapmak gibi bir görev kaldı... ...ben aslında hakikaten gerçek anlamda bilirkişilik yapmadım... Sadece e, tarafların sunmuş olduğu delilleri yorumlama görevini üstlendim. Evet. Diğer hukukçu e, bilirkiş tanısını yaptı ama sonra da gördüğüm kadarıyla e, hukukçu bilirkişinin söylediği karar olarak çıktı. İşte yeterince sakat değil mi şu durum Tabii Vedat ki. Bey. Şimdi yani bu omnisculpa banka sorumluluğu hani en küçük hasa, hasa, yani hatasından bile sorumlu. Kaldı ki benim bilgisayarımda bir banka şube açıyorsa o şubenin güvenliğini de banka sağlamak zorunda. Yani benim bilgisayarımda da olur, şu da olur. Bu da her şey olabilir. Ben ondan sorumlu olmamalıyım. Yani buradaki bankanın sorumluluk miktarı o. Çünkü madem ucuzlatıyorsun hizmetini benim beni riske atarak ucuzlatamazsın. Yani sen onu bana sağlamak. Zaten yeni teknolojiler. Yani bu ilk başta bu tartışma bir on sene önce yapılsaydı farklı ama hı hı. şu anda zaten cross e, çapraz şeylerle e-mail SMS'lerle e, ses kayıtlarıyla e, bunlar doğrulanabiliyor parmak izi bile e, olabiliyor yani, son, son bir dakika. Tamam. Gülüyoruz. yani diyeceğim hani buradaki e, şey tabii e, hakimin yetersizliğini de biraz gösteriyor yani elektronik delille karşılaştığı zaman ben ne yazık ki bunu vurguluyordum aslında evet. <gülüyor> evet. yani o ama evet. hep hep öyle yani onu gelecek ama iler ileriki hakimler yani daha ilerideki hakimler bu delilere daha alışık olacaklar onun da, da yaratacağı problemler Amerika'da mesela biraz gelişti yani artık değiştirilemeyeceği hani e, e, konusunda bir şey e, tersinden bakıyoruz yani şöyle değiştirilebilmesi mümkün ancak bu değiştirildiğini ispat et kardeşim diyoruz yani benim getirdiğim hali düzgündür bunu dozulduysa sen söyle gibiye biraz karine e, yer değiştirmeye başladı şimdi kapatırken o zaman ana fikir olarak biz yine dinleyicimize dönelim dinleyicimizin gözüyle ve kulağıyla Evet. Ee, alacağımız bir mesaj olsun. İzin verirseniz ben onu Murat'tan rica Tabii edeceğim. Mi? Çünkü e, yeri geldikçe hep tekrarlarsın. Di, dijital mal varlığınıza sahip çıkın. Evet. Değil mi? Ee, bir cümleyle, tamam, Tek cümle söyleyeceğim. Çok ee, Herhangi bir nedenle gelip sizin bilgisayarlarınıza ve malzemelerinize el konma durumu söz konusu olursa yapılması gereken el koyan kişilerden ki ceza muhakemeleri kanununda ilgili maddesi bunu şart koşar, sistemi etmeniz durumunda. El konulan Dijital verilerin bir özeti, demin söylediği hash özeti size tutanakla imzalanır ve verilir. Bu yapıldığı andan itibaren daha sonradan değiştirilmesine ilişkin çok ciddi teknik bir çözüm sağlamış oluyorsunuz diyeyim. Süreyi çok açtık, evet. kapatayım, teşekkür ediyorum. Çok ve, çok güzel. Benim. Vedat Bey tekrar teşekkürler. Ben teşekkür 37. Ediyorum. yayın dönemini sizinle açmıştık, sizinle kapatıyoruz. Oh ne mutlu, bilmiyorum. Güzel bir pazartesi ve iyi haftalar. Hoşçakalın.